Merhaba değerli dinleyenler. İslam Bilginleri ve İcatları programımızın yepyeni bir bölümüyle bir kez daha birlikteyiz. Değerli dostlar, tarihin çeşitli devrelerinde medeniyetlerin oldukça ilerlediğini belli bir noktadan sonra battığını yok olduğunu biliyoruz. Tufan gibi çeşitli felaketlerle silinip giden bu medeniyetler birçok araştırıcının ilgisini çekmiş. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu medeniyetlerden kalan kalıntılar hala hayretle seyrediliyor. Piramitler, Perre Reis'in haritası dünyanın çeşitli yerlerindeki bazı harikaları bunların arasında sayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de de bu medeniyetlerden söz edilir. Sebe suresi 15, 16 ve 17. ayet-i kerimelerde Yemen'in Merif şehrindeki mevcud olan ancak daha sonra ceza olarak gönderilen tufanda yıkılan veya taşan Arim barajından bahsedilir. Fecr suresinde 7. ve 8. ayet-i kerimelerde Hadramut bölgesinde At kavminin yüksek tepelerde muazzam saraylar inşa ettikleri, bahçelerinde havuzlar yaptıkları anlatılıyor. Hicr suresi 82. ayeti kerimesinde Suriye'nin Hicr bölgesinde yaşayan Semutlularında dağlarda sert kayaları yontup kaleler gibi yüksek bina ve köşklerle harika evler yaptıklarından bahseder. Hicr suresi ismini buradan almıştır. Araf suresi 148. ayet-i kerimesinde Hz. Musa aleyhisselam zamanında yaşayan münafıklardan Samiri'nin tapınmak için altından bir buza heykeli yaptığını ve bu heykelin rüzgar alan bir yere konulduğunda ses çıkardığı Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Taha suresi 57 ve 58. ayet-i kerimelerde Yine Hz. Musa aleyhisselam zamanında yaşayan sihirbazların bir kısmının hünerleri de anlatılanlar arasında. Müfessirlerin bazıları, sihirbazların ilmin bir kısım hilelerinden faydalanarak siirlerini gerçekleştirdiklerini belirtir. Ne yazık ki verilen bu ilim ve teknikle sağlanan imkanlar, zamanın insanlarınca şerre alet edilmiştir. İşte peygamberlerin böyle anlarda gelip, ilmin ve tekniğin imkanlarını şerre alet ederek kullanan insanlara uyardıklarını görüyoruz. Onların her birinin elinde, zamanın teknolojisinin ulaşamayacağı harikalıkta mucizeler vardı. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman aleyhisselamın, Kuş dilini bildiği, kuşlar ve cinlere hükmettiği, Nem Suresi 16. ve 17. ayet-i kerimelerde, Bina ustası olan cinleri emrinde çalıştırdığı, kristalden binalar, köşkler yaptırdığı, Sa'd Suresi 37. ayet-i kerimesinde, Yemen Kraliçesi Belkıs'ın tahtını araçsız ve anında Şam'a getirdiği, Nem Suresi 40. ayet-i kerimesinde anlatılır. Hz. Musa aleyhisselamın asa mucizesi, bütün sihirbazların sihirlerini bozabilecek özellikteydi. Aynı asasını taşa vurduğunda su fışkırıyor, denize vurduğunda deniz yaralıp yol açılıyordu. Hz. Nuh aleyhisselamın gemisi, o günün tekniğinin ulaşamayacağı mükemmellikteydi. Onca tufan, fırtına ve kasırgalara rağmen batmamıştı. Hz. İsa aleyhisselamın mucizeleri de o günün ilerleyen tıp ilmine parmak ısırtacak derecedeydi. Anadan doğma körlerin gözlerini açıyor, ölüleri diriltiyor, o günün tıp imince tedavisi imkansız hastalıkları tedavi ediyordu. Çamurdan kuş yapıp uçurttuğu, evlerde olup bitenlerden haber verdiği de mucizeleri arasındaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bina aşkın mucizesi içerisinde de ilim ve tekniği ilgilendiren birçok hususları görmek mümkündür değerli dinleyenler. Aslında peygamberler çağlarının teknolojilerini aşmakla kalmamış, ulaşılabilecek son hududada da parmak basmış, insanlığa teşvik kamçısı vurmuş, hedef göstermişlerdir. Günümüzün batı medeniyeti elbette yerden ot biter gibi birdenbire çıkıvermiş değildir. Onda İslam medeniyetinin ne derece payı olduğunu belirtmeye çalışmıştık. Ayrıca eski semavi dinler, eskiden beri birike gelen çeşitli düşünceler ve fıtri ihtiyaçların payını da unutmamak gerekir. Aslında batı medeniyeti batının eseri değil, bütün insanlığın ortak malıdır. Batı ise bu birikimi yoğurmuş, çeşitli milletlerin yardımıyla geliştirmiş ve bugünkü hale getirmiştir. Değerli dinleyenler, medeniyetler ve teknolojileriyle bunların geçmişteki örneklerinin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de nerelerde ve ne şekilde bahsedildiklerini bu şekilde vurguladıktan sonra güzel bir eser deneyip sonra tekrardan programımıza devam edelim.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 Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilim tarihine baktığımızda çok sık karşılaştığımız bir gerçek var. Hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilik, bambaşka amaçlarla yapılan çalışmalarda ulaşılan yeni bilgilerin sonucu. Kimya biliminin gelişmesinde orta çağda bakırdan altın yapma çabalarının ne kadar büyük rol oynadığını bize bilim tarihçileri söylüyor. Bu sözlerden, her araştırma mutlaka bir buluşa yol açar anlamı çıkarılırsa, yanlış ve yanıltıcı olur. Birçok kişinin çabası ve alın teri de çeşitli nedenlerle heba olabilir. Ama şunu güvenle söyleyebiliriz ki, bir yerde araştırmaya ayrılan zaman ve imkan ne kadar çok ve doğru yönde olursa, geleceğe bakışı da o kadar güvenli olur. Şimdi aslında NASA'nın Apollo ve uzay mekiği projeleri için geliştirilmiş olan ama günlük yaşantımızda da kullanılan yaşantımızı kolaylaştırmış veya kolaylaştıracak olan bazı yeniliklerden bahsedelim. Bilgisayar Tomografisi Apollo programında geliştirilen ay fotoğraflarının dijital görüntü sinyal işleme teknikleri bugün dünyadaki bütün hastanelerde CAD yani Computer Aided Tomography ve MRI yani manyetik Rezonans Görüntüleme olarak uygulanmaktadır. Bir medikal tarayıcısının insan vücudundaki tümör ve bunun gibi anormallikleri taramasının bir örneği endüstride uzay yapılarında ve bileşenlerinde düzensizlikleri bulmaya yarar. Uzay giysileri Apollo astronotlarına ay yürüyüşlerinde koruyan kıyafetlerin benzerlerine bugün yarış otomobili sürücüleri, nükleer reaktör teknisyenleri, tersane işçileri, MS yani multiple sclerosis hastaları ve het yani hipohidrotik ektodermal displasia denen irsi çocuk hastalığının mağdurları kullanmaktadırlar. Böbrek diyaliz makineleri NASA'nın kullanılmış diyaliz sıvısından zehirli maddeleri ayrıştırmak için kullandığı bir kimyasal işlemin geliştirilmesiyle mümkün olmuştur. Bütün kablosuz yani şarjlı el aletlerinin çıkış noktası uzay araştırmalarıydı. Vakumlu metalizasyon teknikleri dış giyimden besin paketlemeye, duvar kaplamasından pencere inisülasyonuna, yansıtıcı örtülerden fotoğrafik reflektörlere kadar geniş bir kullanım alanı buldu. Su Arıtma. Apollo su arıtma teknolojisi, kamusal içme suyu sistemlerinde bakteri ve virüs yok etmede yaygın olarak kullanılıyor. Dondurularak kurutulmuş besinler, uzun süreli Apollo projeleri için geliştirilmişti. Bir hastanenin yemek servisi, pişirme ve soğutma konseptlerini içerir. Apollo programlarında geliştirilen bu sistemler, yemeğin uzun süre önceden hazırlanmasına ve ısısının ve besleyiciliğinin düşük maliyette korunmasına el veriyor. Yapma Kalp Uzay mekiği yakıt pompası yapımında kullanılan bir teknoloji, NASA ve kalp cerrahı Dr. Michael DeBake tarafından minyatür karıncık asist pompası olarak geliştirilmişti. 5 cm uzunluğunda ve 2,5 cm kalınlığında ve 100 gram ağırlığındaki bu pompa halen Avrupa'da 20'den fazla hastaya başarıyla takılmış olup klinik testleri halen devam ediyor. Otomotiv Yalıtım Uzay meki yasıl koruma sistemi NASCAR, yarış otolarında sürücüyü motorun ürettiği koruma amaçlı olarak kullanılıyor. Denge değerlendirme sistemleri Uzay mekiği astronotlarının yeryüzüne döndükleri zaman dengelerindeki değişimlerin ölçülmesinde kullanılan cihazlar Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük sağlık merkezlerinde baş darbesi, kalp krizi, kronik baş dönmesi hastalarında ve merkezi sinir sistemi düzensizliklerinde teşhis ve tedavi amaçlı kullanılmaktadır. BİYOREAKTÖR Uzay mekiği tıbbi araştırmaları için geliştirilen döner hücre kültürü aparatı bazı uzay ve mikrogravite yani mikroçekim koşullarını yeryüzünde oluşturmaktadır. Biyoreaktörde üretilen bazı doku numuneleri, bazı ilaç ve antibatileri tasarımda kullanılmaktadır. Bazı bilim adamları biyoreaktörlerin araştırma ve doku amaçlı olarak sürekli insan dokusu üreteceğine inanmaktalar. Teşhis cihazı Hastane ve tedavi merkezlerinde önceleri 20 dakika süren kan tahlillerini 30 saniyede yapabilecek kompakt bir laboratuvarın yapımı için NASA teknolojileri kullanmakta. Gaz dedektörü Uzay mekiğinin hidrojen yanmalı itme sistemini gözlemek için geliştirilmiş bir gaz dedektörü, Ford firması tarafından doğalgaz motorlu otomobillerin üretiminde kullanılıyor. Kızılötesi termometre Kızıl ötesi algılayıcılar uzak gök cisimlerinin yüzey sıcaklıklarını ölçmek için geliştirilmişti. Bu da portatif optik algılayıcı termometrenin geliştirilmesine yol açmıştı. Can kurtaran ışık Uzay mekiğinde bitki yetiştirme ortamı sağlamaya yönelik olarak geliştirilen bir aydınlatma teknolojisi, bugünlerde beyninde tümör oluşmuş çocukların tedavisinde işe yarıyor. Wisconsin'daki medical kalış doktorları fotodinamik terapi adını verdikleri bir çeşit kemoterapide, kanserli hücreleri öldürmede, LED yani ışık yayan diyot ışığından yararlanıyorlar. Protez malzemesi Ortopedik uygulama endüstrisinin bir talebine yanıt olarak NASA, uzay mekiğinin dış yakıt tankı korumasında kullanılan bir köpüğün, eskiden protez kalıplarında kullanılan ağır ve kırılgan malzeme yerine kullanılmasını önerdi. Yeni malzeme hafif, sağlam, taşınması ve depolanması kolay. Araç takip sistemi Uzay mikiğinin içinde kullanılmak için geliştirilmiş olan izleme sistemi, bugün araçların yerlerini izlemede kullanılıyor. Bu cihaz, araçtan merkeze sinyal gönderilmesi sonucu, aracın yerinin her an bilinmesi anlamına geliyor ve bugün acil yardımla resmi araçlar dışında taksilerde dahi kullanılıyor. Değerli dinleyenler, saymakla bitmeyecek bu tür teknolojilerin her zaman insanlığın faydasına kullanılmasını diliyoruz. Şimdi güzel bir eser arası veriyoruz. Ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim, tüm sesler onda güzel Değerli dinleyenler bugünkü İslam bilginleri ve icatları programımızda matematik ustalarından 9. yüzyılın en büyük astronomu, büyük mütercim ve doktorlarından Sabit bin Kurrai'yi tanıtmaya çalışacağız. Bugünkü Urfa, yani Harran'da 834 yılında doğan Sabit bin Kurra'nın asıl adı Mervan Ebu'l Hasan el-Harrani'dir. Önceleri sarraflıkla uğraşan Sabit bin Kurra, bir takım nedenlerle önce Kefertus'a, bugünkü Malatya doğan yola, oradan da ilme aşırı düşkünlüğü nedeniyle Bağdat'a gitti. Arapçanın yanında Yunan, Süryani ve İbrani dillerini bilmesi ona çok şey kazandırdı. Oradan matematik, astronomi, tıp ve felsefe öğrendi. Üstün gayret ve zekasıyla kısa zamanda isim yaptı. Döneminde bütün bu alanlarda çok büyük gelişmelere önce olmuş, özellikle geometri ve cebir konusunda yeniliklere imza atmıştı. Halife Mu'tezid'in ilgisiyle zamanın en büyük akademisi olan Beytül Hikme e görevlendirildi. Ayrıca saray astronomu olarak çalıştı. Bağdat'ta kaldığı süre içerisinde birçok ilmi çalışmalar ve tercümeler yaptı. Nice eser verdikten sonra 18 Şubat 901'de Bağdat'ta vefat etti. Sabit bin Kurra, batıda İslam öklidi olarak tanınır. Trigonometrinin esaslarına koyan matematikçilerdendir. Onun matematik ve geometri sahasındaki en büyük katkısı, Pisagor teoremi üzerindeki çalışmalarıdır. Hatta bu hususta Sabit bin Kur'an'ın bir Pisagor teoremi tamimi de vardır. Bu tamim, asıl metin olarak Ayasofya Müzesi Kütüphanesi'nde mevcuttur. Onun geometrideki yeri hakkında doğu bilimci George Rewa şunları yazar. Cebir'in geometriye uygulanmasına Müslümanlara borçluyuz. Bu da 901 yılında vefat etmiş olan Sabit Bin Kur'an'ın eseridir. Kamusul Âlâm isimli eserinde belirttiğine göre, matematiğin bir kolu olan kalkülüsün keşfi ona aittir. O, tefadül denilen kalkülüsü keşfetmekte birçok buluşlara yol açmıştır. Kalkülüs olmasaydı birçok karışık problemlerin içinden çıkılamayacak, bazı kanunlardan faydalanmak mümkün olmayacaktı. Doktor Cemalettin Efendi, Allah ve Kainat isimli eserinde diferansiyel hesabını Newton'dan daha önce Sabit Bin Kur'an'ın keşfettiğini söyler. Birçok ilmi buluşta olduğu gibi Avrupalılar kendilerinden öncekileri görmeyerek bunu da kendilerine mal etmişlerdir. Değerli dinleyenler, Mucidimiz Sabit bin Kurra'yı çok yönlü bir bilgin olarak görüyoruz. Onun astronomi ve matematik dalındaki çalışmaları bilhassa kayda değer. Bir ara Bağdat'taki çalışmaları sırasında bilginlerden kurulu bir heyete başkanlık eder. Bu esnada iki engel arasındaki mesafeyi kutup yıldızından istifade ile hesaplar. Halife memun tarafından görevlendirilince dünyanın yarı çapını ölçme çalışmaları yapar. Dünyanın çevresini 360 meridyene bölünmüş kabul ederek, ekvatorun uzunluğunu hesap etmiş, buna bağlı olarak da dünyanın yarı çapını bulmuştur. Onun bu keşfi Endülüs yoluyla Avrupa'ya geçmiş, birçok kaşif bu hesaplamalardan faydalanarak yollarını tayin etmiş, dünyanın küre biçiminde olduğunu ve belli ölçüleri olduğunu anlamışlardır. Sabit bin Kurra, güneş ve ay tutulmalarıyla ilgili olarak rastlatlar yaptı rasat metotları geliştirdi. Astronomik zikler üzerinde durdu. Aristo, Pisagor, Öklid, Arşiment, Batlamyus, Menaloğus, Apolyons gibi eski Yunan bilginlerinin eserlerini Arapçaya tercüme etti. Onlara tenkitler yönelterek sentezler yaptı ve yanlışlarını düzeltti. Batlamyus'a yazdığı şerhte sinüs teoremini tanıttı. Astronomide kullanılışını gösterdi. Hilmi Ziya Ülken'in belirttiğine göre düzlem trigonometride sinüs teoremine ilk defa çözüm getiren odur. Sabit bin Kurra fizikle ilgili çalışmalar da yaptı. Bilhassa terazi teorisi ve mekaniğin statik dalında yaptığı çalışmalar ünlüdür. İslam bilgimiz aynı zamanda büyük bir doktordu. Tıbba bazı yenilikler bile kazandırmıştır. Genellikle kızıl ve kızamıkla ilgili ilk bilgilerin Razi'ye ait olduğu bilinir. Gerçekten kızıl ve kızamığı batıya tanıtan ve bunların iki ayrı hastalık olduğunu belirten ilk doktor Razi'dir. Ama bu hastalıkları ilk keşfetme şerefi ise Sabit bin Kurra'ya aittir. Kaleme aldığı Kitab-u Zahira Fi İlmit Tıp adlı eserinde bu iki hastalığın belirtilerini şöyle anlatır. Ateş şiddetlenir ve süreklilik kazanır nabızlar dolar ve yüzde atmaya başlar. Kılcal damarlar şişer, yemek borusunda şişkinlik, ağızda tatlılık görülür. Burun akar, mafsallar ve sırt sertleşir. Hastalık mor, kara, yeşil ve sarı renkte olursa tehlikeli, kırmızı ve yuvarlak olursa tehlikesizdir. Genellikle üç gün içerisinde ortaya çıkar ve ateş düşmeye başlar. Dünya tıp tarihinde ilk anestezi Müslüman doktorlarca kullanıldı. Tıp tarihçisi Selahaddin'in belirttiğine göre ilk anesteziyi yapansa Sabit bin Kurra oldu. Tenvim yani uyutma kelimesi de bunu ifade etmek için kullanıldı. Değerli dinleyenler, İslam bilginimiz Sabit bin Kurra çeşitli ilim dallarında 150 kadar eser verdi. Bunlardan sadece 60'ı matematik ve astronomi ile ilgilidir. Batılıların ilmi gelişmelerini Sabit bin Kurra ve onun gibi diğer bilginlerimizin çalışmaları üzerine bina ettikleri bilinmektedir. Sabit bin Kurra'nın eserleri de bu çerçevede İtalyan mütercim Kremonalı Gerard ve İspanyol mütercim Sevilicon tarafından Batı dillerine çevrilerek istifadeye son oldu. I ve gönlünüz afiyetle olsun. Afiyet olsun. Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programımızdaki birlikteliğimiz devam ediyor. Eser arasından önce anlatmakta olduğumuz mucidimiz, Sabit bin Kur'an'ın en önemli özelliklerinden birisinin, bugünkü kullanılan trigonometrinin esaslarını bulan ve uygulamaya koyan matematikçilerden olmasıydı. Peki matematik ve trigonometri nedir? Gelişimleri nasıl olmuştur? Sizleri fazla sıkmadan ve konuyu çok fazla derinlemesine irdelemeden kısaca anlatmaya çalışalım. Öncelikle matematiğin insan hayatında ne kadar önemli bir yeri olduğuna değinmek sanırım doğru olacak. Matematik konusunda eğitim olmayan insanlar matematik deyince sadece cebirsel işlemleri anlarlar. Halbuki insanların hayatlarını kolaylaştıran pek çok şeyde matematiğin çok önemli bir yeri vardır. Modern bilimin insanların hizmetine sunduğu ve günlük hayatta kullanılan dijital saatler, televizyonlar, cep telefonları, bilgisayarlar, otomobiller, ısıtma sistemleri, her tür medya cihazları, insanların hayatlarını kolaylaştıran şeylere örnek olarak verilebilir. Matematik, fen bilimlerinde, sosyal bilimlerde, hatta sağlık bilimlerinde uygulanarak bu bilimlerin gelişmesine katkıda bulunur. Bu tür bilimlerde karşılaşılan problemlerin çözülebilmesi için önce matematiksel modelinin kurulması, daha sonra da bu modele göre problemin çözülmesi gerekir. Bu açıdan diğer bilimler matematik olmadan bir adım dahi ilerleyemezler. Bir mühendisin matematiksel hesaplamalar yapmadan projesini tamamlaması mümkün değildir. Ekonomistler matematiksel temelleri olmadan gerekli hesapları ve değerlendirmeleri yapamazlar. Hava durumu tahmini yaparken bile matematik temel alınır. Sağlık alanında kullanılan cihazlarda, mesela EEG cihazında Fourier teoreminin teorisinin önemli bir yeri vardır. Bu şekilde daha birçok örnek vermek mümkün. Bugünün medeniyetinde ön safı tutan bütün endüstri ve yan kuruluşları, istihkam hizmetleri hep matematiğin yardımıyla yapılmış eserlerdir. Onun için en soyut dilim olan matematik, ikinci elden pratik hayata da tesir ediyor demektir. Denilebilir ki, günlük yaşantımızın her evresinde karşı karşıya olduğumuz bir bilimin tarihini bilmek, matematiğin önemini kavramanın temeli olsa gerekir. Değerli dostlar, Matematik tarihine ait batılı kaynaklarda bu ilmin Yunan uygarlığında ortaya çıktığı görüş ileri sürülür. M. sonra 2. yüzyılda sona eren bu uygarlığın ardından 12. yüzyılda tek örnek olan Fibonaki'den bahsedilir ve arkasından 17. yüzyıla ait örneklere geçilir. Matematik tarihine ait verilmek istenen bu bilgiler son derece eksik ve yanlışlarla dolu. Batı, son zamanlarda elde ettiği başarıları geçmişe de yaymaya çalışmakta, geçmişte insanlığın gelişmesinde büyük emekleri olan medeniyetleri görmezlikten gelerek tarihi tahrif etmekte. Oysa gerçek şu. Tarih boyunca birçok değişik yerlerde değişik uygarlıklar ortaya çıkmış, birbirlerinden etkilenmiş ve miras yoluyla aktarılan bilgiler ilerlemeyi sağlamıştır. Matematikle ilgili çalışmalarda tespit edilebildiği kadarıyla ilk olarak peygamberlerin zuhur ettiği diyarlar olan Mezopotamya ve Mısır'daki medeniyetler etkili olmuştu. Müslüman alimler müspet ilimlerin ana kaidelerini ve esaslarını teşkil eden temelleri atmakla bugünkü modern ilmin temellerini de tesis etmiş oluyorlardı. Kaderin ne acı bir cilvesidir ki, bugün kendi keşfimizin altında ezilip büzülüyor. Bir türlü kendi meselelerimizin iç yüzüne inemiyoruz. Hele birçok aydın ve bilim adamımız kendi buluşumuz olan ilimleri ve onların kaşiflerini dahi bilmiyorlar. İşin daha da trajik yanı, bütün bu ilimleri ve onların gerçek alim ve kaşiflerini hep Batı'dan öğreniyoruz. Değerli dostlar, bu üzücü, üzücü olduğu kadar düşündürücü durum karşısında biz silkelenip kendimize gelsek, kendimiz olup kendi değerlerimize sahip çıkabilsek diyerek İslam bilginlerinin matematiğin gelişimindeki etkilerini anlatmaya devam ediyoruz. Milattan önce 8. yüzyıldan milattan sonra 2. yüzyıl arasında Yunan matematikçileri eski Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerinden öğrendikleri bilgileri geliştirerek daha sistemli hale getirdiler. Milattan sonra 6. ve 8. yüzyıllar arasında matematik ilmi Hindistan'a doğru kaydı. Batı tarihçilerinin görmezlikten geldiği 8 ve 16. yüzyıllar arasıysa, ise Müslüman matematikçileri Yunan ve Hint medeniyetlerinden elde ettikleri bilgileri yorumlayıp yanlışları ayırarak kendi orijinal kaynaklarını ortaya koydukları önemli bir devirdir. 17. yüzyıldan sonra ise Batılılar İslam medeniyetinden gelen büyük potansiyel üzerine yeni matematiği kurmaya ve onu daha da geliştirmeye başladılar. Sayma ihtiyacı ile ortaya çıkan matematiğin ilk kolu olan aritmetikle ilgili eserlerde Thales, Pisagor, İskenderiye Heron ve çağdaşlarına ait bilgilere yer verilir. Böylece bu branştaki temel bilgilerin Yunan, Roma ve Bizans matematikçileri tarafından ortaya konulduğu duygusu uyandırılır. Ancak son yüzyılda yapılan araştırmalar eski Mısır ve Mezopotamya'da bu bilgilerin büyük bir kısmının var olduğunu göstermiştir. Aritmetiğin gelişmesinde en önemli katkı hiç şüphesiz ki onluk sayı sistemiydi. Onluk sayı sistemi Hint ve Arap matematikçiler tarafından geliştirilmiş olup, Roman sayılarına göre büyük avantaja sahiptiler. Roman rakamlarıyla büyük sayıları ifade etmek çok zordu. Ayrıca bu rakamlar yapı olarak dört işlemede müsait değillerdi. 0 da dahil olmak üzere onluk sistemle ilgili işlemlerin eski Hint alemi Brahmagupta'nın astronomi ile ilgili 632'de yazılan Siddhanta isimli eserinde gösterildiği biliniyor. Müslümanlar bu yeni sisteme çok çabuk adapte olmuş ve bu sistemi kullanmaya başlamışlardı. M. sonra 830 yılında bilim adamlarımızdan El-Harezmi, onluk sistemle ilgili işlemlerin nasıl yapılacağını gösteren bir kitap yazdı. Bu kitabın tercüme edilmesiyle de Batı, bu yeni sistemle tanışma fırsatını elde etmişti. Ne var ki bu sistemin batıda kabullenilebilmesi üç asırlık bir dönemden sonra mümkün oldu. Batı dünyası hem hiçbir değeri olmayan hem de bir sayının sağına gelince onu on, yüz, bin misli büyüten sihirli sayıyı anlamakta büyük zorluklar çekmişti. Ondalık sayıların bulunuşu ve kullanılışı da tamamen Müslümanlara ait orijinal bir buluştur. 15. yüzyılda yaşamış olan ünlü matematik ve astronomi alemi, Gıyasettin Cemşit el-Kâşî, risalet Muhitiye adlı eserinde aritmetikte ondalık sayı kavramını ilk defa kullanmış hem de bu sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme olmak üzere dört işlemi göstermişti. Bağdat'ın ünlü matematikçisi Ebu Bekir el-Kerhi, tümevarımın meşhur formülleri olan ve Gauss'a izafe edilen birden en kadar sayıların karelerinin ve küplerinin toplamını da göstermişti. Gıyaseddin Cemşit el-Kâşi ise birden en kadar sayıların dördüncü kuvvetlerinin toplamını göstermişti. Sayılar teoreminin temelini atan Sabit bin Kur'an'ın bulduğu kardeş sayılar kavramı, astroloji ve astronomi alanlarında uygulanma imkanı bulmuş ve günümüze kadar gelmiştir. Değerli dostlar, matematiğin gelişimini kısa bir müzik arasından sonra anlatmaya devam edeceğiz. Anadın tacı tahtım sultan. sultan. Yüzyoculuğun Yüz Akı Akra Akra Değerli dostlar, matematiğin diğer önemli bir kolu olan Cebir ise, başlangıç itibariyle tamamen İslam bilginlerine aittir. Bu konuda El-Harezmi'nin El-Kitâbül Muhtasar fi hesâbil cebri vel mukabele isimli eseri, Cebir kitabı olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda Cebir ismi de bu kitaptan alınarak günümüze kadar gelmiştir. El-Harizmi isminin bizzat kendisi ise bugün kullandığımız algoritma kelimesine kaynaklık etmektedir. Hibabül ül Cebir vel Mukâbele kitabı 17. yüzyıl başlarına kadar Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur. İkinci dereceden denklemlerin çözülmesi için gösterdiği geometrik metotlar bugün bile çok orijinal bulunacak çözümlerdir. Üslü köklü ifadeler, çarpanlarla ilgili işlemler ve diğer bazı cebir problemleri kitabın içinde yer alır. Matematikte önemli bir dal olan analitik geometrinin orijini Fransız matematikçi Descartes'ın 1637 yılında yazdığı Le Geometri" adlı eserine dayandırılır. Halbuki 830 yılında İslam bilginlerimizden El-Harizmi tarafından yazılan Hisâb-ül-Cebr vel bu konuyla ilgili ilk bilgiler verilmişti. Ömer Hayyam'ın da cebir adlı eserinde yine bu bilgiler mevcuttur. Optik üzerine araştırmalarında yeni bir teknik kullanan ünlü fizikçimiz i̇bn Heysem, Cebir ve geometri arasında yakın bağlantılar kurarak analitik geometri kurucuları arasına girmiştir. Descartes ise bütün bu bilgileri alarak sistemleştirmiştir. Müslüman matematikçiler geometri konusuyla da yakından ilgilenerek, Cebir geometri arasındaki koordinasyonu kurarak önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu bölümde anlattığımız bilim adamlarımızdan Sabit bin Kurra, ayrıca Ebul Vefa, geometriyle ilgili önemli çalışmaları olanlardandır. Ebul Vefa, yedi ve dokuz kenarda düzgün çokgenlerin yaklaşık çizimlerine dair yeni bir geometrik usul ortaya koymuştur. Felsefi yönüyle meşhur olan büyük düşünürümüz Farabi'nin yazdığı ve Kültür Bakanlığı tarafından tercümesi yayınlanan Teknik Geometri kitabı birçok geometrik çizim problemlerinin orijinal çözümlerini ihtiva eder. Tecrübi ilimlerin kurucusu ünlü bilim adamımız El Biruni, üç kenarı verilen bir üçgenin alanını hesaplama formülünü ilk olarak verir. Küfeli bir Müslüman olan Ebu Yusuf Yakup İbni İsak Elkindi, sayılar teorisiyle modern aritmetiğin temellerini atmasının yanında kürevi geometriyi ilk geliştiren kişi olma unvanını kazanmıştır. Matematiğin diğer önemli bir disiplini olan trigonometri ise, orijin olarak tamamıyla Müslümanlara aittir. Trigonometrideki temel kavramlardan olan sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant tariflerini ilk yapan ve böylece trigonometrinin kurucusu olma unvanına hak kazanan İslam bilginimiz El-Battani'dir. Trigonometrik mefhum, tarif, teorem ve formüllerinin bir çoğunu trigonometriye ve kürevi trigonometriye kazandıranların başında da yine bir İslam bilgini Ebul Vefa gelir. Sinüs teoremini genel uzay üçgeni için ispatlamış, sinüs değerlerini bulmak için yeni bir teknik ortaya koymuştu. Sinüs toplam fark formülünü, yarım açı formülünü ilk defa ortaya atarak sekant kavramından ilk olarak bahsetmiştir. Trigonometriye önemli katkılarda bulunan bir İslam bilginimiz de İbni Yunus'tur değerli dinleyenler. Kosinüs toplam ve fark formüllerini çıkararak ters dönüşüm formülünü vererek logaritmanın icadına temel teşkil eder. Biruni ise birim çember ve trigonometri bağıntısını göstermiş meşhur kosinüs teoremini göstererek trigonometriye önemli katkılarda bulunmuştur. Cabir bin Eflas'a Kürevi trigonometriye katkıda bulunan ayrı bir matematikçimizdir. Nasrüddin Tusi ise ilk defa trigonometriyi bağımsız bir ilim dalı olarak ele alıp sistematik hale getirmiş, eser 200 yıl boyunca trigonometriye önemli katkılarda bulunmuştur. Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programının sonlarına yaklaşırken, İslam dininin getirdiği esas ve prensiplerin matematik üzerindeki tesirlerine değinelim dilerseniz. İslamiyet getirdiği esas ve prensiplerle sadece görünen alemin değil, bunun yanında giremediğimiz fakat hissettiğimiz manevi bir alemin de varlığını beyan etmiş ve böylece insanlığın müşahhas, yani somut düşünme sisteminden, mücerret, yani soyut düşünme sistemine yükseltmiştir. Mücerred düşünebilme ise matematiğin temel şartlarından birisidir ve İslamiyet insanları bu yönde hazırlamıştır. Matematiğin vazgeçilmez mehrumlarından sonsuzluk İslamiyet tarafından öğretilmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in ısrarla teşvik ettiği tefekkür astronomiyle ilgilenmeye sebep olmuş, dolayısıyla da matematik gelişmiştir. Astronominin temelini teşkil eden küresel astronomi, doğrudan doğruya küresel trigonometrinin astronomiye uygulanmasından doğmuştur. Gezegen ve uyduyla yıldızların gök küresindeki yerleri yani koordinatları ve hareketleriyle ilgili hesaplamalar küresel üçgenin küresel trigonometriye uygulanmasıyla elde edilmektedir. Dolayısıyla o devir İslam dünyasında trigonometri mustakil bir bilim haline gelmiş ve oldukça gelişmiştir. 8. ve 16. yüzyıl İslam dünyası matematik ve astronomi bilgilerinin hazırlamış oldukları Zik adlı eserlerin hepsinde bugünkü trigonometrinin temel bilgileri ilk olarak ortaya konulmuştur. Bütün ilim dallarıyla az veya çok yakınlığı olan matematik ilmi, İslamiyet'in koruyucu, kollayıcı ve geliştirici atmosferi içerisinde büyük mesafeler kat etmiştir. Önceki medeniyetlerden aldıkları bilgileri büyük bir alçakgönüllülükle gönüllülükle belirten ve bunlara büyük katkılarda bulunan Müslüman matematikçiler, hiç şubesiz ki bugünkü matematiğin ulaştığı seviyede temel taşları olma rolünü üstlendiler. Objektif değerlendirmeler yapan ve batılı kaynaklardan körü körüne etkilenmeyen yeni araştırmacılar hiç şüphesiz ki gerçekleri geç de olsa gün ışığına çıkaracaklardır. İslamiyetten kaynaklanan büyük dinamizmle hareket edecek yeni matematikçilerse aldıkları mirası yeniden geliştirmeye adaydırlar. Değerli dostlar, bir İslam bilginleri ve icatları programımızı daha burada noktalarken, İslam bilginlerinin mirasçılarının üzerlerine düşen görevleri yapacakları günleri hasretle bekliyor, hepinize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Hoşçakalınız efendim.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 Görüş ve önerileriniz için e posta adresimiz ishanbilginleri et